Merhaba Su Hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkın'da geçtiğimiz haftada Henry Böl Vakfı'nın 2017 Haziran ayında çıkardığı bir e, rapor vardı. Denizler Atlası adı. Bu raporda denizlerdeki kirlilikten ve denizlerin e, özelliklerinden bahsediliyordu. Ama tabii denizdeki kirlilik artık pek çok kurumca ifade ediliyor. Çünkü gerçekten büyük boyutlara varmış durumda. Örneğin Denizlerin korunmasında bütünsel bir yaklaşım sergilemesi amacıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından karara bağlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündemi arasında ıı, okyanusların, denizlerin, deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kalkınması için ayrı bir hedef olan Sustainable Development Goal yani Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14 başlığı açılmıştı. Evet, evet. bu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi. 14'ün 7 alt hedefi e, deniz kirliliğinin önlenmesi, deniz ekosistemlerinin korunması, aşırı avlanmanın sonlandırılması, deniz koruma bölgelerinin belirlenmesi, okyanuslardaki e, asitifikasyonla mücadele, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığın durdurulması şeklinde sıralabileceğimiz hedefleri de bulunmakta. Evet. Bu 6 hedeflerin dışında yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında örneğin deniz ve kaynakların korunması amacıyla sürdürülebilir kalkınma 8 hedefi 8 nolu hedef ya da sürdürülebilir tüketim ve üretim örnekleri bu da 12 nolu hedef gibi başka hedeflere de atıflarda bulunuluyor. Ee, bunlar için, e, bu hedeflere ulaşmak için öneriler ve somut adımlar yeterli değil. Bunu söyleyebiliriz. En evet, bu başta olarak. bunu evet, söylemek biliriz. kesin. Ee, evet. Şimdi hem Henrik Bölün yayınladığı. E, rapor, Haziran ayında yayınladığı rapor, hem de işte Haziran ayında 8 Haziran'ın Dünya Okyanuslar günü olması nedeniyle Okyanuslara ilişkin çok sayıda etkinlik yapıldı. Bunlardan evet. bir tanesi de 2009 yılından bu yana okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmek için bir hafta ilan ediliyor. O hafta kapsamında New York'ta Dünya Okyanuslar Konferansı gerçekleştirildi bu yıl. Oysa o konferans içerisinde de işte bu denizlerin sürdürülebilir e, yaşamı için kimi hedefler belirlendi. Bu hedefleri hı hı. de öncelikli olarak sıralayalım. Daha sonra hani benim raporuyla aslında bu hedeflerin hı hı. E, ne kadar çakıştığını ya da çakışmadığını e, birlikte e, konuşmaya çalışalım. E, konferansın sonunda alınan kararlar şöyle. E, 2020 yılı gibi dünya denizlerinin yüzde 10'unun korunması e, hedefi belirlenmiş. Bu hedefe ulaşacağız deniyor. Bu hedefle birlikte korunan alanların yüzde 4.4 daha da arttırılacağı ifade ediliyor. Hemen burada bir şey yapalım istersen. Bu yüzde 10'luk kısım örneğin çok yetersiz Tabii. korunma alanı evet. olarak. Hatta bunun raporda ifade edildiğine göre henrik raporunda yüzde 40'lara ulaşması Evet %43'e ulaşması mümkün aslında çünkü evet. oralar uluslararası daha doğrusu deniz, ülkelerin ulaşmadığı sular insanlık mirası olarak kabul edilen. Evet başka bir karar ise şöyle pek çok ülke plastik alışveriş tovraları gibi tek kullanımlık plastikleri azaltacak ve hatta tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağını belirtmiş. Zira hepimizin bildiği gibi bunların çoğu denize birikiyor. Pek çok ülke karadaki faaliyetler yüzünden oluşan foseptik ve kirliliğin denizlere ulaşmadan azaltılması için adımlar atacağını da belirtti, ilan etti. Hı hı, evet, denizlerle evet. ilgili bilimsel bilginin ve denizlerdeki sorunları saptamaya ve ölçmeye yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirilip yaygınlaştırılması için adımlar atılacağı ifade edilmiş. Evet, balıkçılığın korunması ve yönetilmesi için yeni taahhütlerde bulunuldu. Bazı ülkeler denizlerin belirli bölümlerinde koruma alanları belirledi. Mesela net bir şekilde. Ee, Sürcülebilir balık kaynaklarına erişim hakkını koruyacak sistemlerin kurulması için de adımlar atıldı. Evet. Yasal olmayan rapor edilmemiş ve düzensiz balıkçılıkla ve balık stoklarının yok olmasına neden olan avlanma teşvikleriyle mücadele edilmesi için de yeni adımlar atıldığı ifade ediliyor. Hmm. Ee, tabii ki bu belirlenen hedefleri. O konferans sırasında da hemen e, itirazlar gelmiş. Bunlardan evet. bir tanesi Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales. E, başta olmak üzere toplantıdaki birçok konuşmacı e, dile getirmiş. E, aslında tam bu konferansın öncesinde tam demeyelim de bu konferansın öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Hı -hı. Devletleri'nin e, yeni başkanı Trump'ın 2015 Paris İklim Antlaşmasından, Anlaşması'ndan e, çekileceği de e, konuşuluyor bu konferans sırasında. Çünkü e, çok ciddi bir mesele yani deniz ekosistemini de etkileyen hı hı. bir e, ekolojik krizde e, baş sorunlarından birisi e, bu sözleşmeyi tanımıyorum dedi. Aynen. evet. Bu oyunda ben yokum dedi. E, bu konferansta da okyanuslarla ilgili konferansta da buna yönelik eleştiriler de dile getirilmiş. Evet biz de geçen haftadan bahsetmediğimiz daha doğrusu geçen hafta başladığımız Henry Böl tarafından 2017 Haziran ayında yayınlanan bu Denizler Atlas isimli kapsam raporu ele almaya devam edeceğiz. Bu hafta başka konularla bu hafta deniz ticaretinden balık çiftliklerine kadar pek çok mesele alınmış bu raporda ee, dünyadaki hammadde açlığı denizlerde tüketim ve koruma bölgeleri. Ve denizlerin aslında kime ait olduğu gibi bir, birkaç konuyu ele alacağız. Rapor bunları çok anlaşılır bir dille e, anlatıyor. Bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Derin deniz madenciliği ile e, başlayan Başlayalım. bir bölüm var. Hı -hı. Evet. Or Hı -hı. Sen şey yap. Peki. <gülüyor> Dünya'da evet. ortalama olarak hayat boyunca kişi başına iki ton bakır ve 700 kilo çinka tüketiliyormuş. Evet. Sadece tek bir akıllı telefonun içerisinde bile 30 farklı ...metal var deniyor raporda. İşte bunların temini... ...bugüne kadar işte... ...karasal alanda... ...gerçekleşirken şimdi ise... ...bu metallerin... ...temini... ...denizlerde, derin denizlerde... ...gerçekleşmesi Hı -hı. söz konusu... ...derin deniz madenciliği... ...başlığı altında bu ele alınmış. Peki neden... ...derin deniz madenciliğine bu kadar ilgi var... ...diye raporda zaten sorulmuş... Çünkü e, karadaki mevcut rezervlerle gereksinimi karşılamaya çalışmak için her geçen gün daha maliyetli e, çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu ne demek? Madencilik doğal çevreye müdahale etmek demek biliyorsunuz. Bedeli de her zaman ağır çevresel zararlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şirketler çoğu zaman bu zararları kabul etmek istemiyor. Daha fazla kaçınıyorlar bu zararlardan, masraflardan. Örneğin nadir toprak elementleri adlarının ima ettiği kadar nadir değiller. Ancak işçi ücretleri ve çevre zararlarına bağlı tazminatlar nedeniyle bunların çıkarılma maliyetleri son derece yüksek. O yüzden denizlerde böyle bir denetim olmadığı için gözlerden ırak olduğu için derin denizlerde madencilik yapmayı tercih ediyor devletler. Evet yani sen de söylediğin gibi derin denizin e, hazinlerine girmek yerkürnin henüz keşfedilmemiş ve paylaştırılmamış aslı olarak Aynen. az sayıdaki ha. toprağından maden çıkarmak daha e, ekonomik olmayabilir bugünümüzde ama e, daha avantajlı bir durumda e, Deniz yatağının sadece yüzde onu topografik olarak ölçülmüş durumda gerçekten araştırılmış hmm. kısmı ise e, sadece yüzde 1. I. Yani derin, başka evet. bir gezegen gibi değil mi? Yani hiç evet. tanımıyoruz aslında e, Ayrıca raporda çok ilginç bir veri daha vardı e, Derin denizde her şey çok yavaş bir tempoda ilerlediğini ifade eden bir örnekti e, 1980'lerde troll araçlarıyla yapılan ilk araştırma dalışlarının bıraktığı izler e, Sanki dün olmuş gibi e, görülebiliyormuş yani o bahsettiğimiz derin deniz kısmındaki e, hayatın ne kadar yavaş ilerlediğini e, ifade eden bir örnekti. E, aynı zamanda deniz yatağında kümelenmiş e, manganez yumrularının 5 ila 20 milimetre arasında bir büyüklüğe gelebilmek için 1 milyon yıla ihtiyaç duyulduğu söyleniyor raporda. Bu veriler bizim açımızdan çok ilginç verilerdi. Evet. Yani buradan şu sonucu çıkartmak lazım... Bu bölgelerde verilebilecek zararların telafisi son derece uzun vadede olacaktır. Evet, evet. ve değiştirmek de hani tekrar evet. temizlemek de oraları aynı şekilde çok uzun sürecek. O yüzden evet. hassas olması gereken bölgeler. Evet aynen öyle. Pek çok sayıda devlet ve sanayi şirketi bu pastadan daha büyük bir pay alabilmek için çoktan sıraya geçmiş durumda. Pastadan kastımız derin denizlerden ve derin denizlerin verdiği hazineler diye bu raporda hep söyleniyor. Örneğin Almanya, Hawaii yakınlarındaki Bavyera eyaleti büyüklüğünde bir deniz yatağı kazı alanına sahip olmak olduğu için gurur duyuyor. Buranın gemiyle birkaç saat kuzeybatısında Belçika var. Hemen, yani şimdiden konumlanmış durumda evet, var. Evet, Belçika'nın payı var diyelim. Hı hı. Hemen bitişinde Güney Kore'nin payı var. Biraz daha ileride Fransa, Rusya ve biraz daha batıya doğru ise Çin'in payları var. Ee, yarattığı tüm endişelere rağmen ticari derin deniz madenciliği önümüzdeki yıllarda artık başlayacak. Ee, ama buna direnenler de var. Direnen de var. De var. Yani evet. e, Papua Yenigine. Ee, yine Güney Denizi adalarında yaşayan e, bir grup insan e, bu planlara karşı çıkıyorlar. E, 2000'lerin sonundan itibaren e, bu Karşı çıkışları çok fazla e, duyulmuş değil şimdiye kadar ama yine de kimi uluslararası e, hmm. sivil toplum kuruluşlarının desteğini e, almış durumdalar. Sonuçta e, ne kadar ekonomik getirisi olsa da cazip hale gelse de e, anlatılsa ya da e, az önce söylediğimiz bu işte hassas bölgelerin de oluşacak zararların telafisinin uzun yıllar süreceği nedeniyle itirazlar var. Evet şimdi e, tabii soracaksınız Türkiye'de neler oluyor diye bütün dünya bunu yaparken Türkiye yapmaz mı? Elbette Türkiye'de de denizde petrol ve doğalgaz aramaları başlayacak. Enerji Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Mart ayında e, bir e, açıklamada bulunmuştu. Şöyle demişti bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli hamlelerimiz olacak. Birinci sismik arama gemimiz Barbaros Hayrettin'den sonra ikinci gemimizle de Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif. İki boyutlu ve üç boyutlu sismik çalışmaların yanında her iki denizimizde de arama faaliyeti sürecimizi başlatacağız demişti. Dünyadaki petrol ve doğal gazın yüzde altmışından fazlasının Türkiye'nin yakın çevresindeki ülkelerde bölgede bulunduğunu söylemişti. Ve şöyle demişti yine dört bir tarafında birçok enerji kaynağı ve zenginlikler bulunan Türkiye'nin bölgesindeki en istikrarlı ve en ...en güçlü ülke olmasını getirdiği sorumluluk ve enerji arz güvenliğinde oynadığı rolü itibariyle... ...ülkemiz gelecek dönemde de kararlı ve yoğun çalışmaya devam edecek demişti yani enerji anlamında çok yoğun hamleler bekliyor Türkiye'de evet, aynı şekilde bu telif enerji alanlarında böyle açıklamalar yapıyor ilgili bakanlar bunu parasal ve bölgesel güç olarak ifade ediyorlar ama bunun aynı zamanda ekolojik bir maliyeti olduğunu hatırlatmak. Gerekir, söylemek gerekir. Ee, diğer denizlerdeki olan e, ekolojik yıkım e, aynı şekilde Türkiye'nin de başında e, olacak. Evet. Şimdi bir ara verelim e, şarkıyla. Hı hı. E, John Butler'dan dinleyeceğiz. Desert Snow. Evet su hakkında bu hafta yine geçen hafta olduğu gibi Henry Pöl Vakfı'nın 2017 Haziran ayında bastığı Denizler Atlası'ndan denizlerdeki kirliliklerden bahsedeceğiz. Şimdi bu haftanın konusu biraz daha farklı geçen hafta genel olarak kirlilik kaynaklarından bahsetmiştik. Bu hafta ise derin deniz madenciliği ile girdik ve daha başka meselelere de bakacağız. Evet. Bir miktar e, başta bu şeyden bahsettik. Derin deniz madenciliğinin e, etkilerinden bir miktar hmm. bahsettik. Ama daha genel bir çerçeve çizecek olursak eğer insanlar binlerce yıldır e, avlanma ve ticaret amacıyla denizlere zaten açılıyorlar. Yüzlerce yıldır da bu sebeple e, çatışmalar, savaşlar da meydana geliyor. E, denizlerin üzerinde hak iddia e, ediyor devletler. Bu sadece ticaret yollarına erişim Özgürlüğü değil. Evet. Ee, aynı zamanda günümüzde devletler arasında yaşanan çatışmaların nedeni de e, haline gelmiş durumda. Yeraltı zenginliklerini kullanmak için de e, günümüzde böyle bir e, talepleri bulunmakta. Yani mesele e, denizin dibinden toprak kapmak meselesi Aynen. diyebiliriz. Evet. Ee, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bakarsak bir devletin... Deniz, denizin kıyısından 12 mil açığa kadar olan kısmı kendi kara suları olarak kabul ediliyor. Yani kullanım hakkına sahip devlet. Buna ilave olarak kıyıları açığındaki 200 deniz miline de kendi ekonomi alanı olarak e, isim veriyoruz. Aynı uygulamada kıta sağlığı tabir edilen deniz tabanının ilk 200 deniz mili içinde geçerli. Kıta sağlığındaki kaynaklar ilgili devletin kendi tasarrufunda, kendi kullanımında ancak... Mesele bu kadarla da sınırlı değil. Bir devlet kendi kıta sahanlığının çok daha ileri uzandığını yani su üstünde kalan toprak topraklarla jeolojik bağ olduğunu eğer bilimkisel olarak belgeleyebilirse buradaki kaynakları da tek başına kullanma hakkını kazanabiliyor. Evet bu egemenlik talebi adalar ve adaları kapsamakla beraber kayalıklar ve diğer yükseltiler için geçerli değil. Bu durum kimsenin yaşamadığı kimi Ada bölgelerinde ilginç e, durumlara da e, yol açıyor. E, i̇şte Hurt ve McDonough örneği verilmiş raporda. Hı hı. E, bu adı geçen e, takım adalar Antarktika'nın 1000 kilometre doğusunda yer alan minik, minik adacıklar. Evet. E, Avustralya bu adaların varlığı sayesinde 2,5 milyon de kullanım hakkı e, kazanmış. E, çünkü bunlar 2000 evet. kilometre boyunca deniz altında uzanan bir sıra daha olan e, Kergülen yaylası üzerinde yer aldığı için. Şimdi bu e, şey iyi. evet <gülüyor> hani denizin dibinden toprak kapma meselesi. E, i̇şte bu kıta sahanlığı olsun işte e, diğer devletlerin egemenliğindeki olan alanların genişletilmesi Hı. konusunda e, ciddi bir e, çabanın olduğunu görüyoruz. Evet ama tabii deniz hukuku bu konuda bir sınırlama getiriyor. Yalnız bu sınırlama adaların ancak 350 kilometre açığından başlayabiliyor. Deniz anayasası olarak bilinen ve devletlerin sorunların barışçıl şekilde çözümlü sağlamayı amaçlayan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi var. 1982'den bu yana yeni sayılabilecek bir kanun belge. Herhangi bir devletin egemenlik ya da kullanım hakları alanında yer almayan deniz tabanı ki Birleşmiş Milletler literatüründe buna Bölge adı veriliyor. Aslında ortak insanlık mirasının parçasıdır deniliyor. Böylece hem çevrenin korunması hem de az gelişmiş ülkelerin bu zenginliğe erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır deniliyor bu metinde. Evet ama şimdi bu insanlık mirası kabul edilen sular günümüzde deniz yatağının ulusal egemenlik alanının aksiyonündeki kısmı olarak da tanımlanan bölümlerin büyüklüğüne bir miktar. Bakalım, evet. ee, yani okyanuslar aslında çok büyük bir alanı kapsamakla birlikte e, bu belirlenen uluslararası sınırlar, hı hı. E, dünya mirası, insanlık mirası kabul edilen e, sınırlar ise çok az. Deniz yatan yüzde elli halihazırda paylaşılmış durumda, insanlığın hı hı. ortak mirası ise... Sadece yüzde 43 evet çok küçük ayrıca bu insanlık mirası alanlarına yönelik yaptırımlar da oldukça zayıf örneğin bir devlet münasır kullanım alanını yasal yolla genişlettiğinde ortak miras alanı daralmaya başlıyor doğal olarak çünkü belirli miktarda bir deniz var. Örneğin işte Umut burnuna 2600 kilometre uzaklıkta Güney Atlantik'teki buzlarla kaplı hatta içme suyu bile olmayan küçük bir adanın mülkiyeti nedeniyle 500 bin kilometre karelik bir kullanım alanı üzerinde hak iddia etmişti Norveç. Bunu örnek olarak vermiş. Bu hak iddiaları Birleşmiş Milletler Kıta Sağınlığı Komisyonu'nda gündeme getiriliyor. Devletler bu komisyonda çoğu henüz ekonomik olarak erişilmez durumda olan ya da oldukları varsayılan ham madde kaynakları üzerinde... ...haklar iddia ediyorlar. Burada söz konusu olan sadece fosil yakıtlar değil tabii. Aynı zamanda maden cevherleri, metaller ve bunlar üzerindeki denetimi getireceği güç de var. Bu paylaştırılmış bölgelerin büyüklüğünü bir daha ifade edelim. Ee, %57'si çoktan paylaştırılmış durumda deniz tabanını. Ee, bu sadece deniz tabanını kapsamıyor. Aynı zamanda üstündeki su kütlesini ve bunun içinde yer alan her türlü canlı ve olayları da kapsıyor. Bir noktayı daha ifade etmek gerekiyor. Bu bölgelerin dışındaki açık deniz hukuku yani uluslararası hukuk e, kullanımı bulunuyor ve bu hukukunda boşlukları var. Örneğin açık denizde korsanlar kimin tarafından yakalandıysa onların sorumluluğunda olurken çevre kirliliği yaratanlar, yasa dışı balıkçılık filoları, teröristler, silah tüccarları, uyuşturucu ve insan kaçakçıları ise bu kapsama girmiyor. Bunlar ancak geldikleri ülkenin ...yetkili kurulları tarafından... ...takibe alınabiliyor. Evet. Yani bir deniz kazasıını ...ve çevre kirliliğine yol açtığınız... ...bunu tespit edildiği alanda değil... ...ancak sizin tabi olduğunuz... ...hükümet tarafından... ...soruşturmaya tabi kılınabiliyorsunuz. Evet. Şimdi son olarak raporda... ...tabii çok konu ele alınmış ama... ...denizlerin geleceği ne olacak diye bir kısım var ki... ...o da önemli... Gelecekte enerji ve hammadde madde güvence altına alınabilmesi için devletler gözlerini açık denize dikmiş durumdalar. Raporda da böyle diyor. Gerçekten de öyle. Bunu anlamak için iklim değişikliği, ülkelerin jeostratejik çıkarları ve petrol fiyatları gibi pek çok unsura bakmak lazım. İlkin şunu hatırlatmak gerek. Dünyada birinci enerji tüketiminin yüzde fosil yakıtlar oluşturuyor. İkinci olarak birçok devlet enerji bağımsızlığının söylemine dayanarak petrol ve doğalgaz'a yatırım yapmayı sürdürüyor. Aynı Türkiye'de olduğu gibi az önce verdiğimiz örnekler. Ee, görünen o ki e, gerçekten de denizlerimizi çok e, okyanuslarımızı çok yoğun karanlık günler bekliyor. E, onların korunması için bu daha fazla önlemin daha fazla uluslararası önlemin alınması lazım. Yoksa denizlerde aynı karalarda olduğu gibi hızla e, kirlenmeye devam edecek. Öyle görünüyor. Evet. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Evet. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.